Yine de bu kurşini topraklarda üzerinde durmamacasına dalgalanan sarı toz ispazmozlarının yukarısında bir an sonra Doktor İlkburg'un gözleri seçilirdi. Doktor İlkburg'un gözleri maviydi, devceydi. Ağ tabakaları bir metre boyunda. Bir yüz içinde değil de var olmayan bir buruna kondurulmuş muazzam bir çift gözlüğün ardından bakarlardı. Herhalde zıpçıktı bir göz doktoru Queens bucağındaki müşterilerini arttırmak üzere onları ortaya yerleştirmiş. Sonradan ya kendi de önsüz sonsuz körlüğe gömülmüş ya da onları orada unutup başka bir yere göçmüştü. Ama yağmur güneş altında geçen onca boyasız günün sonunda Doktor İlkburg'un fersizleşen gözleri bu kasvetli mezbeleliğe karşı kara kara düşünüyordu. Küller Vadisi'nin bir yanını cılız, pis bir nehir çeviriyordu. Salapuryaların geçmesine el vermek üzere, asma köprü kaldırıldığı sürece bekleyen trenlerdeki yolcuların, bu gönül karartıcı sahneye öyle yarım saat gözlerini dikip bakmak zorunda kaldıkları da olurdu. En azından bir dakika kadar muhakkak durulurdu orada. Tom, Bakı'nın metresiyle ilk karşılaşmam da bu yüzden oldu. Bütün bildik çevrelerde metresi olduğu haberi çalkalanıyordu. Ahbapları göz önüne kahvelere birlikte gelmelerine, kendini bir masaya bırakıp Tom'un ortada dolaşmasına, sağla solla yarenlik edişine tutuluyorlardı. Merak etmesine ediyordum ya, Kadını görmeye pek can attığımda yoktu. Kısmetmiş. Bir ikindi Tom'la birlikte New York'a gidiyordum. Kül tınazlarının orada tren istop eder etmez ayağa fırladı. Dirseğime yapıştığı gibi beni adeta zorla trenden indirdi. İniyoruz burada diye diretti. Benim kızla tanıştıracağım seni. Yemekte içkiyi fazla kaçırmıştı galiba. Kendisine yoldaşlık etmemde ısrarı zorbalığa vardırdı neredeyse. Pazar günü öğleden sonra yapacak ne işim varmış falan filan tutturdu bir kere. Ardı sıra badanalı alçak bir demiryolu çitini açtım. Doktor İlkburg'un dik bakışları altında yol boyunca bir yüz metre kadar gerisin geriye yürüdük. Görünürdeki tek yapı, Topluca bir çarşı yerini tutsun diyemine, mezbelenin kıyısına öyle sipsivri kondurulmuş olan sarı tuğladan ufak bir bloktu. Üç dükkandan biri kiralık, biri de külden bir patikayla yanaşılan bir sabahçı lokantasıydı. Üçüncüsü de bir garaj. Tamir işleri, George Wilson. Otomobil alınır satılır. Tom'un ardından girdim içeri. İçerisi tam takır kuru bakır. Ortada tek bir araba vardı, o da loş bir köşede çömeli duran tozla örtülü bir Ford kalıntısıydı. Bu garaj taslağı göz için mi yoksa, gerisinde dayalı döşeli, günün avlayası daireler mi var diye kuşkuya düşecektim ki, garajın sahibi ellerini yün artıklarına kurulayarak yazıhanenin kapısında göründü. Sarışın, kansız cansız, yakışıklıca bir adam. Bizi görünce açık mavi gözlerine ıslak bir ümit ışığı tünedi. Merhaba dostum Wilson dedi Tom. Omzuna babacanca bir de şaplak attı. İşler nasıl bakalım? Yuvarlanıp gidiyoruz işte dedi adam. İnansız öylece. Ne zaman satacaksınız bana o arabayı? Gelecek hafta. Bizim çocuğa verdim bir elden geçirsin diye. Elini biraz ağır tutuyor sizin çocuk galiba. Yo dedi Tom ters ters. Sana öyle geliyor madem ben de bir başkasına satarım canım. Öyle demek istemedim diye açıklamaya davrandı adam. Ben demek istedim ki. Sesi cılızladı gitti. Tom sabırsızca etrafı bir süzdü. Derken merdivenlerden ayak sesleri geldi. Bir an sonra da büronun kapısından gelen ışığı kalınca bir kadın bedeni kapattı. 35 yaşlarındaydı. Semizce yine de bazı kadınlara özgü bir dişilik taşıyordu teninden. Koyu mavi noktalı kreptöşin enteresinin yukarısında beliren yüzünün ne bir güzelliği ne bir çekiciliği vardı. Ama sinirleri durmadan, için için yanıyormuşçasına, insana hemencecik çarpan bir canlılıkla donanmıştı dört bir yanı. Hafifçe gülümsedi. Kocasını bir gölgeymiş gibi umursamadan geçti, geldi. Ta gözünün bebeğine takıp gözlerini, Tom'la el sıkıştı. Sonra dudaklarını ısladı. Başını çevirmeden kocasına alçak ama kaba bir sesle buyurdu. ''Sandalye getirsene, ne duruyorsun? Ayakta mı bekleteceksin milleti?'' ''Getiriyorum şimdi.'' diye Wilson telaşla rıza gösterdi. Ufak büroya doğru yürüdü. Duvarların aşı boyasına karıştı gitti. Kül renkli toz, Tom'un yanına sokulan karısını saymazsak esraftaki her bir şeyi olduğu gibi onun da koyu renk elbisesini, soluk saçlarını peçeledi. Görmem lazım seni dedi. Tom kararlı kararlı. Bir sonraki trene yetiş. Olur. Aşağı kattaki gazetecinin orada buluşuruz. Başını salladı kadın. George Wilson bürodan iki sandalyeyle görünür görünmez Tom'dan uzaklaştı. Yolun aşağısında gözden ırak bekledik kadını. Dört Temmuz bayramına birkaç gün vardı. Kara suratlı, sıska bir İtalyan çocuğu raylara çatapat diziyordu. ''Ne cenabet yer değil mi?'' dedi Tom. Doktorla bakıştı. ''Korkunç. Kadıncağız biraz nefes alsın bari. Kocası razı mı? Wilson mı? ''New York'taki kız kardeşini görmeye gittiğini sanıyor o. Alık işte.'' Dünyadan haberi yok herifin. Uzatmayalım. Tom, ben, metresi hep birlikte New York'a gittik. Birlikte de sayılmaz ha. Mrs. Wilson başka bir kompartımanda oturdu. Tom, trende rastlayabileceğimiz East ilklerin duyarlılıklarını bu kadarcık olsun gözetti. Kadın üstünü değişmiş, Tom New York'ta, Platforma inmesine yardım ettiğinde genişçe kalçalarını iyice sıkılayan kahverengi örnekli müslin bir entare giymişti. Gazetecinin orada Şehir Dedikodusu adlı dergiyle bir film magazini istasyon eczanesinden de bir kutu kremle ufak bir şişe esans aldı. Yukarı çıktık. Kasvetli, uğultulu yol ağzında sıradaki dört taksiyi geri çevirdikten sonra... Kurşini döşemeli, eflatun boyalı yeni bir arabada karar kıldı. İstasyonun taş yığınından gün ışığına kayıp çıktık. Demeye kalmadı, pencereden sertçe döndü. Öne eğilip ara camını tıklattı. ''Şu köpeklerden istiyorum.'' dedi, ciddi ciddi. ''Apartmana lazım bir tane. Olmaz ki köpeksiz.'' John Rockefeller'e delice benzeyen aksaçlı bir ihtiyarın yanına geri geri gittik. Boynuna asılı bir sepetin içinde cinsi cibilliyeti belirsiz bir düzine yeni doğmuş yavru büzülmüş duruyordu. ''Ne cins bunlar?'' diye sordu Mrs. Wilson arabanın penceresine sokulan ihtiyara. ''Her çeşit var. Siz ne cins istiyorsunuz?'' ''Polis köpekleri var ya onlardan.'' Ama ne arayacak sende öylesi? İhtiyar şüpheli şüpheli sepete bir göz attı, elini daldırdı içeri, ensesinden tutup kıvıl kıvıl bir yavru çıkardı. Bu polis köpeği değil, dedi Tom. Doğru, tam polis köpeği değil, dedi ihtiyar. Sesinde bir hayal kırıklığı. Asıl er değil bu. Elini köpeğin kahverengi, bulaşık bezi misali sırtında gezdirdi. ''Şu tüylere bakın hele. Tiftik bayağı. Soğuk alırdı diye hiç meraklanmayın gayrı.'' ''Pek cici şey doğrusu dedi Mrs. Wilson, coşkun coşkun. Kaça bu? Bu mu?'' Köpeğe hayranlıkla bir baktı. ''On dolara vereyim size. Bizim Airdale gerçi ayakları süt beyazdı ama değil soyu pek sorumsuz sayılmazdı dünyaya gelişinden. El değiştirdi.'' Mrs. Wilson'ın kocağına yerleşti. O da muşamba postu. Kendinden geçercesine sıvazlamaya başladı. ''Kız mı, oğlan mı bu?'' diye kibarca sordu. ''Bu mu, oğlan?'' ''Kancık yahu bu'' diye kesip attı Tom. ''Al paranı, git hadi.'' ''Git de bu parayla bir on tane daha al bunlardan.'' Fit Avani'ye sürdük arabayı. O yaz ikindisi sıcak, tatlı... Ak bak bir koyun sürüsü köşeyi dönüverse yadırgamayacaktım hani. Duruverin de dedim, ineyim ben burada. Öyle şey yok diye hemen diretti Tom. Apartmana gelmezsen gücenir sana Myrtle, bak sor. Hadi hadi dedi Mrs. Wilson. Kardeşime de telefon ederim. Catherine'e çok beğenirler, güzel kızdır doğrusu. Çok isterdim ama yürüdük yine. Parkın içinden vurduk geriye yeniden ve Standers semtine doğru. 158. caddede taksi uzun beyaz bir apartman pastasının bir dilimi önünde durdu. Mrs. Wilson evine varışını bütün mahalleyi içine alan şahane bir bakışla kutladı. Köpeğini paketlerini toparladı, bir azamet içeri girdi. ''Makkiyleri de çağırayım, çıksınlar bize.'' diye bir bildiride bulundu asansörle yukarı çıkarken. ''Kız kardeşime de telefon edeceğim tabii.''